davetleri in inkazdan、e, temizlemek inkaz ne demek nasıl inkaz kurtarmak lillümmi ümmetleri min esşirki ve lveseni yetiş şirkten ve putperestlikten kurtarmak temizlemek vâtĥhiran、e, temizlemek lill mujtim lill、e, mujtimi ati ミネットハルルリ。 アマネティーあなたはあなたはあなたはあなたはあなたは ジ l ノー。 バヒラティン。バヒラテてるバヒラティン。あちゅうてるレレレレ。ドルルルラルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル ve bir cemiyet resulü ve e, resullerin e, cemisine e, hepsine、e, küfür etmiş olur. Ali、evet. Hamdun、e, Salatu ve Salam onun üzerine Salatu ve Salam olsun. Evet. Kâl Allahu Tabarake wa Taala Allahu Taala dedi ki: İnna lәzīne İnna lәzīne İnna lәzīne、e, e, onlar ki muvakkak ki o kimseler ki yekfuru ne billahi Allah'ı inkâr ediyorlar. ウォルスリヒー ا ل ل スルルネーワユリドゥ ل ーイス ا ューラーアンユファリコウベインアーラーヒー ر ー ا スルネーアラスナイルマクスチューラーアンユファリコウゥネーノビバーディンワネクフォルビバーディンバーディンバー ن ィンバーディンキャラディューズワユリドゥネーエンユタクィドゥベイン ب ダリケステ ن ーラーバブノータスナビデューオーエディメクスチューラ ك アンユーエカウム و カフィローネーハカーイステオンナーハキキキーカフィルネーズ عتدنا للكافرين ذاben シュパシスキービスカーフルリ ي ن アルトチルア ا チャルテジル、ビル ه チャーアザーブ、و ザルドル。ウォルディナアマンウィルラヒーウォルソリヒーウォキムセデルキ ل ラハラスウル ا イマ ل ティラ。ウォルエムユファリコウベネアハディミンウォン、ウォルナラ ل ヒーウィルナーラサンダイル ر ドラ。ウォルエキャ、イシュタウンナッシュウファユウィッティヒムウジューラウォン。ウォルナラエジルネ ا ل ェレジェクトウォーカー ا ل ラ ه ォーガフォーラン・ラヒマ、シュパシスキー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 Çünkü Hazreti Nuh'u inkar etmeleri, onların Hazreti Nuh'tan önce ve Hazreti Nuh'tan önce haber verdiği musaddikan olarak geldiği kendinden önce ve kendinden sonra müjdelayıcı olarak geldiği bütün peygamberleri nedir? Bütün peygamberleri inkar etmiş gibi orurlar. Ondan dolayı bir sabit olan bir peygambere iman etmemek kişinin bütün peygamberleri inkar etmesi gibidir. Bu konudaki icmali iman nedir? Bu konuda icmali iman, kişinin ben Allah'ın gönderdiği bütün peygamberlere iman ediyorum demesidir. Evet. وَقَدْ بَيَّنَ اللّٰهُ ف۪ي كِتَابِهِ ف۪ي كِتَابِهِ Allah'ın kitabında beyan ettiği açıkladı اَلْهِكْمَةِ اَلْهِكْمَةِ مِنْ بِاَسْتِرْ رُسُولِ كَرِيمِ كَرَامٍ كَرَامٍ kiramin kerim olan resullerin gönderdiğini açıklamıştır وَقَدْ بَيَّنَ اللّٰهُ مُوَقَّقَقْكَ اللّٰهُ açıkladı فِي كِتَابِهِ kitabında الْحِكْمَةِ hikmeti açıkladı مِنْ بِحْثَتِ الرُّسُلِ الْكِرَامِ peygamber kerim olan şerefli olan peygamberleri göndermesindeki hikmeti Allah azze ve celle açıkladı evet ウスウラン、ウスウラン、ウスウラン、ウスウラーリネ、ウジレジ、ウスウラン、ウムウスウラン、ウヨルジ、ウスウラン、ウヨルジ、ウウウウウヨウウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨウヨ Resullerden sonra bir hücret olmaması için ve、evet. kenallahu Allah-u Teala'ydi azizen hakimen aziz ve hakim idi ve la kad şimdi normalde mesela Kur'an-ı Kerim bize peygamberlerle ilgili üç tane şeyi anlatır genel başlık olaraktan peygamberlerle ilgili bize üç şey anlatır bir peygamberler neden gönderildi iki peygamberlerin görevleri nedir üç peygamberin şeyi nedir Peygamberin görevleri nedir? Üç. Peygamberin bizi ulaştıracak sonuç nedir? Yani görev Peygamberin yapmış olduğu görev yerine geldikten sonra bizi ulaştıracak sorun nedir? İkisi dünya ile alakalı, bir tanesi ne ile alakalı? Bir tanesi ahiret ile alakalı. Peygamberlerin gönderilş amacı nedir? Peygamberlerin gönderilş amacı Allah azze ve celledenin hüccetini insanlara ikame etmeleridir. Peygamberlerin gönderilş amacı nedir? Allah azze ve celledenin hüccetini usul ve furu olarak. Yani hem asri meseleleri hem ferai meseleleri olarak insanlara ikame etmelerdir. Mesela biz <gülüyor> peygamberlerin gönderiliş amacı tabi bu madde madde sonra ayrılabilir. Yani işte tağutu inkar öğretmeleri için, Allah'a ibaret'i öğretmeleri için, Allah'a insanları tanıtmaları için bizim konuştuğumuz şey bu değil. Bu tafsilatı öyle mi genel olarak peygamberlerin gönderiliş amacı nedir? Peygamberlerin gönderiliş amacı Allah'ın hüccetini yeryüzünde insanlara ikame etmelerdir.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 バーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバー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 Allah'a'in ikame bak bize biriniz a ーラ a は、a ルビリンズ・ボスズズ・エルディンズ・ディープ・ソナ・オスズン・ a フシー・ラテ n ン・オ m ズ・ナマナ・エルディン・ラブリンズ・エヴァット・タマン・タキシェ i コシミア・セン n タマン・プ n ナマナ・エギャルディン・ビザ・アナ・タンキム・ビザ・ナダ・ロ・ロス・ウォー・シリン・ア・バムン・ディリンナ・ディ・エル・ア・ア・コーナ・ディ・ナー・ア・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ b i r ラ・ラ・ラ・ラ・ラ・ t i Allah karşı hiçbir delili kalmasın diye Allah'ın uyarıcı ve korkutucu olarak gönderdiği rasuller. Demek ki rasullerin gönderilmiş amacı neymiş? Kişilere Allah azze ve celle'nin hüccetini insanlara ikamet etmek. Bu da nedir? Verilen sözü hatırlatmak ve o sözün içeriğini doldurmaktır. Yani sözün ne manaya geldiğini doldurmaktır. Rasullerin şey budur. Gönderilmiş amacı budur. Peki rasullerin görevini Kur'an-ı Kerim kaç genelde kaç başlık altında、e, toplar?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 Şüphesiz ki habibim sen insanları doğru yola ileçisin, tamam mı? Ayet kelimeler. Yani Bellıkmaun zile ilayke mürabbike. Ve nızzilna ilayke dikkara lütbeyne lillāsi mānuzzilaylim. Bide. Vēnnākallatethīlā sırat almustafim. Tamam? Sana indirilen insanlara ulaştır. Sana indirilen insanlara ulaştır. Nedir? Kur'an'ın kelimi olduğu gibi insanlara oku. Bu budur. Bellıkmaun zile ilayke mürabbike. Açıkla nedir? Sünnettir.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 ler ne bize okuması gibi bizi arandırması gibi Allah'ın kelimesi yüce olsun diye savaşması gibi öyle değil mi hakkı çatla, başı çatlatırcaşmışçasına hakkı insanlara anlatması gibi Allah yolunda hakkıyla cihat etmesi gibi vesaire bunlar da bu saydığımız üç başlığın neyidir şekilleridir malla savaşması gibi canla savaşması gibi vesaire ama peygamberin görevi nedir peygamberin görevi üç tanedir bir tebliğ iki beyan üç irşat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 Biz de ulaştıramıyoruz, balta bile girmemiş. Biz nasıl girelim el eleme normalde? Biz de ulaştıramıyoruz diyelim. Şimdi bakın, normalde insanlar Allah Azze ve Celle'e şirk koşmamakla mükelleftirler. Her insan çünkü bu Allah'ın insan üzerindeki hakıdır. Öyle mi? Lakin Allah'ın bir adama azap edebilmesi ve Allah'ın bir adama azap etmesi için Risale-i Hüccet'in o adama mutlaka ulaşması lazım.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 Ta ki ona Risale-i Hüccet'in ulaşıp ulaşmadığı kesinleşinceye kadar. Neden? وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا Biz bir kavme peygamber göndermedikçe onlara azap edecek değiliz. Öyle mi? Bak bu demek ki Risale-i Hüccet neyle alakalı bir durummuş? Risale-i Hüccet kişiye azabın iltihak edip etmemesiyle alakalı bir durum. Yani adama peygamberin öğretisi ulaşmadı diyelim. Adam şirk koşuyor. Bu adam nedir? Bu adam normalde müşriktir. Bu adam normalde müşrikdir. Ama müşrikdir diye bu adam azap görecek mi? Azap görmeyecek. Neden? Allah Azze ve Celle ona hicreti isareti ulaştırmadığı müddetçe ona sebuh、işte、hüjjetun. Mesela ne var ya? Yani Rüşulen, mübşşirine ve münzirine li ela yekune lillâsi ala Allah hüjjetun. Ta ki insanların Allah karşı hüjjeti bahanesi olmasın diyoruz mesela. Peki işte böyle bir soru gelse, adamın bahanesi varsa, yani ben Rasulü görmedim.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 Ne yapacak? Kıyamet gününde İmam İbn Maçen,、yani、İmam Ahmed'in rivayet ettiği bir hadiste dört sınıf insan ne olacaklar? Kıyamet gününde imtihan edilecekler. Bunlar kimdir? İşitmeyen, deli olan, öyle mi? Bunalan ve fetret döneminde yaşayan. Yani ya, ya Rabbi ben Peygamber görmedim diyen insan. Allah bunlara diyecek ki, Ade ateşe gidin diyecek. Ateşe girenlere ateş serin ve selamet olacak.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 キャィーな人は何人かが見つかったりするこ e を知っている人は何人が見つかったは何人かが見つかったりするこを知っている人は何人かが見つかったりすることを知っている E, dili üzerinde zikreden edilenlerdir sallallahu aleyhi ve sellem ve minhum ve onlardan onlardan menlem yukhubbirane anhum haber vermediklerinden dir Allahuteala dedi ki ve lekad ersenne muhakkak ki biz gönderdik rusulen、e, resuller min kablike、e, senden önce minhum onlardan men kassasne aleyke senin üzerine eee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 わらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわ و わらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわらわら Peygamberdir. Onlarda işte Adem, Ebül Beşer demiş, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail diye bu Peygamberlerin isimlerini ne yapmış? Peygamberlerin isimlerini bize saymış. Normalde biz erdi Sünnet olaraktan şöyle inanırız: Allah Azze ve Celle Kuran ikilimde işte Rüssulen. Ve lahad ersen na Rüssulen min kabrike minhum men qasasna aleike wa minhum men lem naxus. Yani biz sana Peygamberler göndermişken, biz senden önce Peygamberler gönderdik. Bazısını sana kısa ettik, anlattık. Bazısını da sana ne yapmadık? Bazısını da sana anlatmadık. O icmali iman neydi? Ben Allah'ın gönderdiği bütün Resullere iman ediyorum demektir. <gülüyor> Tafsili iman Allah'ın göndermekle beraber bize bildirdiği bütün Resullere tek tek ne yapmaktır? Tek tek iman etmektir. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçenler yani、e, peygamber olaraktan ismi geçenler 25 tane Yani Kur'an-ı Kerim'de isim olarak Allah Azze ve Celle'nin bize、e, zikretmiş olduğu. Yirmi beş tane şey var. Yirmi、e, beş tane peygamber、e, var. Burada、e, isimlerini vermiş. Şimdi bunlarla ilgili、e, bunun dışındaki peygamberlerin sayısı mesela ne kadar? Biz biliyor muyuz? Yani bir rivayet var. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bunu soruldu. Onu da yüz yirmi dört bin dedi. 2000 tane halk arasında biliyorsunuz meşhur olaraktan 124 bin tane peygamberin geldiği de söylenir. Lakin bu rivayetin、e, sahatten de ihtilaf var. Yani bu rivayet sahmidir yoksa değil midir? Bu rivayetle ihtiyac yapabilir mi? Yapılamaz mı? Bunda ihtilaf var. Ama、e, maalesef her zaman olduğu gibi insanlar peygamberlerin ne getirdiğine değil kaç tane peygamber geldiyle meşgul olmaktan peygamberlerin ne getirdiğine kimse bakmamıştır. Yani kimse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 Ya Peygamber'in bizzat kendisi insanlarla muhatap olmuştur, ya Peygamber'in geride bıraktığı kitap insanlarla muhatap olmuştur, ya da Peygamberliğin havariliğini yapan, onun öğretilerini bozulmadan insanlara ulaştıran insanlar <gülüyor> mutlaka toplumlardan olmuşlardır, toplumlarda var olmuşlardır. Tabii burada ümmetten kasıt nedir? Yani bir ümmet dediğimiz zaman mesela şu anda yer yüzünün hepsi bir ümmettir. Öyle değil mi? Yani bu bu buraya bu yeri şu anda yaşayanlara bir Peygamber gelmiş.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 hani anlıyordunuz.、Yani、Bu akada peygamber olm gelmemiş, peygamber görmemiş insanlar var. Hadiste de diyor yani fetret eli insanlar var. Ama ayette diyor ki ve in min ümmetin illa khalafi hanedir. <gülüyor> Hiçbir ümmet yoktur ki mutlaka onda bir uyarıcı geçmiştir diye ve walakat bate nafi kulli ümmetin rasule. Her ümmete bir rasul gönderdik diyor. Bu ümmet bazında böyledir. Yani her ümmete ya rasulün kendisi bizzat ya kitabı ya da onun dinini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 バーデル・エンディエイ・ワール・ウソウ・ワール・ウソウ・エンペガン・バ o ウソウ・レデル・ホー・ホー・レ a ル・ウォー・レデル・エンディエイ・ワール・ウソウ・レデル・エンディエイ・ワール・ウソウ・レデル・エンディエイ・エンデル・エンデル・ソウ・レデル・エンデル・エンデル・エンデル・エンデル・エンデル・エンデル・エンデル・エンデル・エンデ バーズの謎の言葉を言うことはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあ なびらららららららららららららららららららららららららら r ららららららららららららららららららららららららららららららららら n らららら a ららららららららららららら a ら a ららら ı らららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららら ا ららららららららららららら e らららららららららららららららららららららららららららららららら ز ららら u l ら l azm olan peygamberlerdir らららららららららららららららららららららららららららら i ら モハメドン、ワノーハン、ワイブラヒム、ワモサ、ワイサ、レーワトラー、ワサラモアレイヒム、エジマイン。 マラソールの ب ブラアレミアラムラブラ م ラブラ ر ب ブラブラブラブ د ブラブラブラブラブ ب ブラブ ل ه ラブラブラブラブラブラブラ ل ラブラブラブ ل ブラブラブラَラブラブラ ل ラブラブラブَブラ ل َ ى ラブ ل ブラブラブラブラブラ ن َブラ ي ラブラブ ل ブラブラブラ ا ل ブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラ ل ラブラブラブラブラブラブラブラ ن ラブラブラブラブラブラブラブラブラブ د ブラブラブラブラブラブラブラ ب ラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラ Nebi nedir? Kitap gönderilmiş olan. Söyledi. Kitap veya sayfa gönder Sayfa göndermiş olan Rasulülü. Hı. Yani diğer yani hem nebi Rasul ve nebinin、yani、Rasulünde içerisindedir. Yani Rasul hem nebidir, hem Rasuldür. Peki nebi nedir? Nebi Peygamber olan.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 Elçidir yani gönderilendir, Nebi nedir? Nebi nebe eden habereden gelir yani kendisine haber ne yapıldandır, kendisine haber verilendir. Hem de her iki kişinin arasında、e, fark vardır. İkisinin arasındaki fark vardır.、E, i̇kisinin arasındaki fark nedir? Veme arsanna min kabri kermin rasulin değil. Veme arsanna ayetin tam metni aklıma gelmedi de.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 Arkandaki Kur'an'ın kelimesini versene. Hemen bak en altta, en üstte. En alt tarafın en üstünde.、Heh. ア、yani <c oughs> yani、a b e r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 bazı alimler arasını ayırmemişler. Sonra ikinci bir mesele, Allah Azze ve Celle'nin bazı rasulleri, bazı rasullere tafdil ettiği meselesi. Yani Kur'an'ın kelimesi Allah Azze ve Celle ne diyor mesela? "Tilken Rüssulu fadzlilna badehum ala bagt". Bad biz rasullerin, bu rasullerin bazısını, bazılarına yaptık faziletli kıldık. Veya otu Allah Azze ve Celle başka bir ayet kelimesi diyor ki: "Valekat fadzlilna bade nabiin ala baddin wa ataina Dawooda zabura". Muakkabe is. Bazı peygamberleri, bazı peygamberlere üstün kıldık ve Dawooda da ne yaptık ve Dawooda da zeburu verdik diyor Allah Azze ve Celle. Bu ayet kelimeler, rasullerin bazısını, bazısına üstün kıldığının açık delili. Yani Allah Azze ve Celle bazı rasulleri, bazı rasullerine üstün kılmış. Lakin burada şöyle bir、e, problem bazıları için var. Mesela Bukhari ve Müslim'de bir hadiste peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, La tufadiluni ala Musa. よろしくお願いします。 Sakın hiç kimse böyle bir şey söylemesin diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ama ayet kelimesi de Allah Azze ve Celle biz rasullerin bazılarına, bazılarına üstün kıldık diyor. Şimdi burada olayın başına anlatırsak, inşallah şöyle olay anlaşılır. Yahudi'nin biriyle Müslüman'ın biri tartışıyorlar. Yahudi Musa daha fazilet edir diyor. Peygam Müslüman Peygamber daha fazilet edir diyor. Müslüman da Yahudi'ye bir tokat atıyor. Yani o sinirle Yahudi'ye bir tokat atıyor. Yahudi de gelip bunu Peygamberimize şikayet edince.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 Faziletle kılmıştır. Rasulleri, rasullere umumi olarak faziletle kılmıştır. Hiç kimsenin hakkı değildir ki falan rasul, falan rasulden daha üstündür desin. Peygamberimizin nehiyeti mu ayen tafdir. Allah Azze ve Celle'nin yaptığı ney? Mutlak tafdir. Yani biz bazı rasulleri belirli bir belirli günlük yok yani. Kimi kime üstün kıldığı bellidi. Bazı rasulleri bazısına üstün kıldı diyor Allah Azze ve Celle. Rasul ise beni Musaya faziletli görmeyin diyerek.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 Gönderildikleri diğer rasullerden daha faziletli olduğunu söylemişler. Ulul Azim kimdir? İmam Abbas Şura Suresine geçen sahaba peygamberlerdir diyor. Onlar da kimdir? Şer'a alekum mina dini ma'was sabihin uhan waladhi auhina ilika ma'wasina bihi İbrahim ve Musa ve İsa. Yani Allah zevcen bu ayet kelimesi müşuldü. Hani dinden size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 Daha üstünün olduğunu, el üstünlük böyle bir görüş bildirmiş, böyle bir kanaat bildirmiş. Bunların içerisinde en faziletli olanın da Ulu Azmın içinde, onun da son peygamber olan Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam olduğunu söylemişler. Evet. Ve ahel Sünnet ve cemaati el Sünnet ve cemaat, duaminiuna iman ediyor, birim cemiyen. Onlardan hepsine iman ediyorlar. Onlardan hepsine. Men sema semayallahu.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 私たちのお話を聞いてください。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 もう一つのことは、も i 一 n のことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一 m のことは、もう一つのことは、もうは、もこのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、 なあ、あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたははあ 山の重さは山の重さは山の重さは山の重さは山の重 s は山の重の重さは山の重さは山の重さは山のの重さは山の重の重さは山の重さは山の重さは山の重さは山の重の重さは山の重さは山の重さは山の重ささは山の重さは山の重さは山の重さは山の重さは山の重さは山の重さ